Allahü Alemin. B. Salatü Sallamü Aleyhi ve Aleyhi Ssalaamü Aleyhi ve Aleyhi Ssalaamü Aleyhi ve Aleyhi Ssalaamü Aleyhi ve Aleyhi Ssalaamü ve Aleyhi ve Aleyhi Ssalaamü Aleyhi ve Aleyhi Babından sonra sihire benzeyen şeyleri aktardıktan sonra sihirle birlikte kahinlere, arraflara <gülüyor> gitmenin hükmünü bize açıkladıktan sonra büyüyü büyüyle bozmanın ne anlama geldiğini ve hükmünün ne olduğunu biz açıkladıktan sonra ki buna ne ne diyorduk büyünün bozulmasına genel manada nuşra. en nuşra, nuşra diyorduk nushra bahsinden ve babından sonra ve tatayyur bahsinden sonra, uğursuzluk bahsinden sonra bizlere müneccim, tencim diye ifade edilen Arapçada yıldızlara bakılarak gökyüzündeki yıldızlara, gezegenlere bakılarak yeryüzünde olan olayları onlara bağlamakla ilgili bahsi aktarmaya başladı. Bu bahse geçti. Çünkü bu da ne? Arkadaşlar öyle bir konu ki Tevhidi ne yapıyor? Bir tarafından ilgilendiriyor. Sahibi bu inanışa, bu itikada sahip olduğunu takdirde tevhidi ne yapıyor? Zedeliyor. Bu sebeple müellif rahime olan bu konuya kitab-ı tevhid de yer vermiş, yer açmış. Ve kimse kalkıp da şöyle bir şey demesin. Ya Müneccimlik, gökyüzündeki gezegenler, yıldızlar yani bunlar belki müellifin döneminde yahut ondan önceki dönemlerde vardı, geçti. Daha hala artık bunların okunup okutulmasının şerh edilip insanlara aktarılmasının ne faydası var demesin şeytan orduları ile birlikte avaneleri ile birlikte yeryüzünde insanlara ne yapıyor aynı senaryoyu aynı oyunu evire çevire evire çevire oynuyor ve insanlar hep aynı yerden ne yapıyorlar Ters köşeye yatırılıyorlar. ki Aleyhissalatu vesselamın dediği gibi Devs kabilesinin Devs kabilesinin kadınlarının kalçaları zilkhilasa putunun etrafında çalkalanmadan kıyamet ne olmayacak? Kopmayacak. Yani kıyametin kopmasına yakın yeniden insanlar o zilkhilasa denilen zilkhilasa denilen putun etrafında ne yapacaklar? Tavaf edecekler. Dönecekler. Ona ibadet edecekler. Demek ki yani ya o zaman yavranmış bitmiş. Artık insanlar uzaya gidiyor hocam. Teknoloji var. Böyle de şey olur mu? Daha artık yani şirkin başka bir taraflarını açıklayın. Artık böyle şirkin bu kısmı da yaşanmış bitmiş demesin. Şeytan aynı oyununu oynayacak. Aleyhissalatu vesselamın dediği gibi o kabilenin diyor kadınlarının kalçaları opulun bak vasfım aleyhissalatu vesselamın ya, tabirine bakın. Etrafında dönmedikçe, kadınların kalçaları böyle çalkalanmadıkça dans edil ona saygıyla, ihtiramla ne olmayacak? kıyamet yeniden, kıyamet kopmayacak. Kıyamet tekrar kopmayacak. Yani kıyamet kopmayacak. Demek ki şirk, ilk gününden itibaren, kıyamete kadar tehlikeli olmaya devam edecek, tehlike arz etmeye devam edecek. İnsanları şirke sürükleyen konulardan bir tanesi de bu müneccimlik konusu. Mesela güncel örneklerinden bir tanesi var. Ney? Gazetelerde yazan neler var arkadaşlar? Burç denilen şeyler var. Değil mi? Hı hı. Hemen hemen birçok kafede var mı? Bu. İnsanlar bunu da bakıyor. <gülüyor> işte benim burcum yengeç, oğlak. Ondan sonra ne var? Kova, aslan, Kova, aslan boğa. boğa. İşte neyse. <gülüyor> Terazi. E ee, bu burca göre yani bu ayda kim doğduysa Aleyküm selam. Bu insanın bu insan sakin huylu olur. Kim kova burcundansa, mesela atıyorum bilmiyorum. Kim kova burcundansa, o sakindir. Kim boğa burcundan olursa, nedir? O, işte sinirlidir. Gibi şeyler. Bunların hepsi, ne arkadaşlar? Müneccimlikle alakası var. Bunların hepsinin tevhidi zedereyen bir yönü var. o bugün birçok insan bunu takip ediyor. Hatta Şeyh Salih, Ağrı Şeyh Hafızahullah diyor ki, Muhammed i̇bn Abdullah'ın torunlarından. Şu anki Suudi Arabistan Diyanet İşleri Başkanı. Bu kitabı Tevhid-i Korkarım ki evine o gazeteyi alan ve o gazeteye bakayım şöyle ne yazıyor diyen insanın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinin muhatap olacağından korkarım. Ne o hadis? Kim bir kahine ya da kim bir arrafa ne yaparsa? Giderse yahut ona sorarsa tasdiklerse, tasdiklerse lafızı başka Ahmet'in lafında. Böyle yalın lafız da var. Kim onu ne yaparsa ona sorarsa 40 gün onun namazı Allah. kabul olmaz. Yani diyor, adam evine gazeteyi aldı. Bak kim dedi şu burca? Aa böyleymiş. Bu ne diyormuş? Nelebi ki orada tasdik etmese bile. Çünkü hadisin bir lafsından ne geçiyor? Sorarsa fes'e Lam Allahu tuqbalahu salatu'n erba'in aleyle. Onun 40 gün namazı 40 gece namazı ne olmaz? Kabul olmaz. Durum bu kadar ciddi. Adam haberinde değil, umurunda değil. Yani ne olmuş? Anladık mı? şirkin ne kadar tehlikeli olduğunu ve ne kadar güncellendiğini bugünkü modern dille ha programlar bilgisayar programları güncelleniyor şeytan da şirki öyle şeyle güncelliyor arkadaşlar işte müellif rahimahullah bize burada tevhidi zedeleyen unsurlardan bir tanesi olan müneccimlik, tencim denilen yıldızlara bakarak gezegenlere bakarak, aya bakarak onların yörüngelerine bakarak yeryüzünde bazı olayların, onların tesiriyle, etkisiyle bazı olayların meydana geldiğine inanmak, yahut gezegen ve yıldızların, yahut ayların yörüngelerinin hareket, hareket etmelerinden dolayı, onların bizatihi yeryüzünde olan olayları meydana getirdiğine inanmak, tevhidi ne yapmakta? Zedelemekte. Ve bu tevhidi zede zedelediği için, Kişinin itikadına göre, inancına göre kimi zaman ne olmakta? Büyük şirk. Kimi zaman ne olmakta? Küçük şirk. Olmakta. Ve böylece kişinin tevhidini zedelemekte, külliyen götürmekte kimi zaman. O zaman ne yapılmalı? Bu konuya da kitab-ı tevhidde yer verilmeli. Daha önceden söylemiştik arkadaşlar. Müneccim, tencim dediğimiz yıldız bilimi olarak da ifade edebileceğimiz, yıldızlara bakarak bir <gülüyor> yerlere varma olarak ifade edebileceğimiz bu ilim kaça ayrılıyor? Daha önce söylemiştik. iki ayrılıyor. İkiye ayrılmak. İlki ne? İlki bu yıldızların ne olduğuna inanmak? Etki veren, tesir sahibi olduğuna inanmak. Yani bu yıldızlar yeryüzünde ne yapmakta? tesir etmekte. İkincisi ne arkadaşlar? Yön, yön, bulmak. yön bulmak ve mekan mekan bulmak ve zaman dilimini ne yapmak tespit etmek olarak kullanılması var. Yani eskiden insanların saat mefhumu yoktu. İkindi ezanı kaçta yatsa ezanı kaçta yahut kıble pusulaları yoktu. Bunları neyle buluyorlardı? Güneşin hareketine göre, yıldızın hareketine göre buluyorlardı. Bunda bir sıkıntı yok bir insanın yıldıza bakarak güney neresi, Türkiye'den hesap edersek, güney neresi, o halde kıble burasıdır demesi caiz. Hatta bazen vacip biri olabilir diyor alimler. Neden? Eğer onu kullanmayı biliyorsa bir insan ve kıbleyi bulacak başka bir şey yoksa elinde onu kullanması ne onun için orada? Vacip, farz. Veya zaman dilimini ne yapacak? Tespit edecek. Şu yıldız mesela diyecek ki tabi eskiden insanlar yıldızlarla hareket ettiği için köylerde gece karardığı zaman güneş battığı zaman gökyüzü böyle ne olur? Kandil gibi olurmuş. Hala bugün köylerde görüyorsunuz değil mi? Gittiğiniz zaman Allah Allah diyorsunuz. Ya bu gökyüzü ne kadar belli, ne kadar farklı? Sanki kafanda böyle sokak lambası gibi böyle ışıl ışıl. İnsanlar biliyorlar falanca yıldız ilkbaharda çıkar. Falanca yıldız doğduğu zaman çıktığı zaman işte yağmurlar Yağmur mevsimi gelir. O, onun yağmur mevsimi geldiği zaman onun zamanıdır. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda bir beis yok. Problemlerde bu yıldızları ne olarak kullanmakta? Tehhir. Etki sahibi olarak itikat etmekte. Tabi bunun hükmü de ne yapmakta arkadaşlar? Değişmekte. Kimi zaman büyük şirk olur, kimi zaman Küçük şirk. Ne zaman büyük şirk olur? Siz söyleyin. Tamamen tesirin, Tamamen tesirin yıldızlara bağlı olduğuna inanır. O yıldızın bir hareketinin sonucu olarak yeryüzünde bir şeyin meydana geldiğine inanırsa büyük şirk. Büyük şirk. Ama bunlar bir sebeptir. Müsebbibi bunlar Allah'tır. Diyerek allah Teala'nın sebep olarak görmediği bir şeyi bir insan sebep olarak görürse bu da ne olur arkadaşlar? Küçük şirk. Küçük şirk. Olur. Dediğimiz gibi bir deneler var. Burçlar var. Bundan gaybı bil, gaybı ne iddia ediliyor? İşte falanca burçtaysan güzel bir iş bulacaksın. Güzel bir kadınla evleneceksin. Bunların hepsi yıldızlara bakarak ne iddiasında bulunmak? Gayb iddiasında bulunmak. Bu da nedir? Küfürdür. Bu da küfürdür allah Teala'nın ayetini nedir? İnkardır. allah Teala ne diyor ayette? Kim okuyacak ayeti bize? Kullâ ye'lemû Kullâ ye'lemû men fissemâvâti vel ardi'l-gaybe illallah. Allah. ki, yerde ve gökte gaybı kimse bilmez. Ancak Allah bilir. Ama kalkmış diyor ki, falanca yıldızın, falanca yörüngesinde olduğu günde sen doğduğun için senin gelecekte İşlerin iyi gidecek. Zengin olacaksın. Güzel bir kızla evleneceksin. İyi bir iş bulacaksın. Bunlar ne olmuş oluyor gaybı? Bilme iddiasında bulunmuş oluyor insan böyle diyerek ve bundan dolayı da küfre düşmüş oluyor. Kâl <gülüyor> al-Buhârî fî Sahîhihi. Kâlif burada bize İmam Buhari'nin Sahîhi'nde rivayetini aktarmış olduğu rivayeti getiriyor. Katadet diyor ki tabiinden, Halakallahu Allah ve hâzin mucum eli üç. Allah Teala bu yıldızları ne için yaratmıştır? Şu üç şey için yaratmıştır. Üç şey için. Zineten listema, zineten listema, gökyüzünün süslemek için kandil olarak konulmuş. Her biri bir süs. Varucuğum <gülüyor> en lish şeyatın. İkincisi, şeytanları taşlamak. Kulak hırsızları bir şey çaldığı zaman onların peşine salınıp atılıp onları yakması için. Bunları açıklamıştık daha önce. Hatırlarsınız. Bu alametin yuhte dhabiha. Bir de ne olarak? Göz, yol gösterici olarak. Yön göstermesi olarak. Ne olmuş? Bu yıldızlar yaratılmış. yaratılmış. Allah bu yıldızları bu üçe için yaratmış. Kimse bize bu üçe'yi? Evet. Evet. Evet. Devlet söyle. Bir kişi, bir kişi için. Tamam. İkinci, yorumla, yorumla tamam. Üç. Şeytan Şeytanların taşlanması için. Femen te'evvele fîhâdû ikkatâde. Yani kim bunları gayra zalik bundan başka bir şekilde yorumlarsa, bunun dışına çıkarsa, bu üç dışına çıkarsa akhta'a. Ne yapar? Hata, Hata eder. Ve adâ'a nasîbehu. Allah katındaki payını, nasibini ne var? Kaybeder, zayi eder. Ve tekellefe mâ la ilme lehu bihi. Hakkında ilmi olmadığı bir konuda kendini ne var? Sorumluluk altına sokar. Kendini mükellef kılar. Bu eser arkadaşlar Bukhari'nin ta'lik olarak rivayet etmiş olduğu bir eser. Defaatle açıkladık. Ta'lik neydi? Muallak neydi? Dersin sonunda da soracağız. Unuttuğumu zannetmeyin. Geçen hafta hadis ıslahıyla alakalı size bir şey sormuş. Araştırdınız mı onu? Bukhari rahimahullah bunu ta'likan muallak olarak rivayet ediyor. Aynı hadisi Katade'den aynı eseri Abdurrezzak Abdü'mü Abdü, ve Abdü, Abdü, i̇bn İbnü Humaid ve İbn Cerir ve İbnü'l-Münzir rivayet ediyor. Biraz daha ziyadesi var, fazlalığı var. Katade bu deminden müellifin yer vermiş olduğu lafızdan sonra sözü devam ediyor. Diyor ki: "Katade rahime Allah. Ve innâsen cehile bi'amrillah kat ahedesu fi Bazı insanlar var ki diyor, devam ediyor sözüne Katade. Diğer kaynaklarda. Bu naklediliyor kendinden. Ve inne nasan cehale bi emrillah. Allah'ın bu konuyla ilgili vermiş olduğu emri bilmeyen, cahil olan insanlar kat ahdefu fihâzih nucum Bu yıldızlarla alakalı ne yapmışlardır? Kehanette bulunmaya başlamışlar. Ortaya böyle gayetle alakalı, ilerisiyle alakalı şeyler söylemeye başlamışlardır diyor. Daha o dönemde. Mesela demişlerdir ki ben ve kana ve, kezâ. Kezâ ve, kezâ kezâ ve kezâ. Kim sefere binici ve kana ve Kim gece yolculuğa çık şu kim gece yolculuğa çıktığında şu yıldız varsa onun başına şöyle şöyle olaylar gelecek, şunlar olacak. Kim seyahate çıkarsa, e, seyahate çıktığında falanca yıldız varsa şunlar şunlar şunlar olacak. Diyor ki katade ve amri ma min necm illa ahmar ve ve ve ve ve yani bunun hiçbir alakası olmadığını söylüyor. Her yıldız doğduğunda o yıldızın doğduğu gün kızılı, esmeri, uzunu, kısası, güzel yüzlüsü, çirkin yüzlüsü atmakta, doğmakta. Bununla o neyi yok bir bağlantısı, bir ilişkisi yok diyor. Ama Alim هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب. Diyor ki şu yıldız. Şu yeryüzünde yürüyen yaratık ve şu havada uçan kuş gaybı nereden bilirsin? Yani gayb ile ne alakası var bunların? ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم. ولو أن أحدا علم الغيب ne âlemi o Adem, الذي خلقه الله Şayet gaybı bilen bir kimse olsaydı onu önce kim bilirdi? Allah'ın eliyle yarattı, kendi eliyle yarattığı Adem bilirdi. Aleyhisselam. Ve esced lehumelâikatu ve meleklere ona secde etmeyi emretti. "Öğretti, esma kull şey. Her şeyin ismini kendisine öğrettiği Adem bilirdi diyor. Gaybı bilen olsaydı. Yani mükellef olmayan yıldız nereden bilecek? Kuş nereden bilecek? O yarın yüreğin yaratık nereden bilecek gaybı? Değil mi? Bilen olsaydı kim bilirdi gaybı? Adem bilirdi, Adem bilirdi ve o ağaca Yaklaşmadı. yaklaşmazdı. Değil mi? Yaklaşır mıydı o ağaca? Cennetten çıkaracağını bil bilseydi o ağacın" Böyle bir gayb ilmine sahip olsaydı, Adem Aleyhisselam o ağaca yaklaşır mıydı? Yaklaşmazdı. Demek ki, bu kadar üstün vasıflara özelliklere rağmen, meleklerin kendine secde ettiği, Allah-u Teala'nın her şeyin ismini kendine öğrettiği, ilk başta bütün isimleri kime öğretiyor Allah-u Teala? Adem el الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Bütün isimleri Adem'e öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ Dedi ki allah Teala, meleklere sundu isimleri. Fekal en bildiruni bi haydi bana o isimlerin tümünü bildirin dedi Allah meleklere. Ne dedi melekler? Subhaneke la alim illa ma allamt. yok. Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka biz hiçbir şeyi bilmeyiz. Bu tarafta ise işte Adem her şeyi öğrenmiş ama kendini cennetten çıkaracak olan ağacın adını bilmiyor. Kaydı bilemiyor. Ama bugün Bu çağda bile yaşayan affedersiniz, atlarına çişlerini dahi tutamayan şeklik iddiasında bulunan insanlar var bugün. El arabalarıyla ittiriliyorlar arkadan. Kiminin prostatı var, kiminin kanseri var, kimi damar tıkanıklığından gidip stent ödüğüm şeyler yaptırıyor. Ama adamlar hakkında ne deniyor? Bunlar Ga gaybı biliyorlar. Allah bunlara gaybı bildiriyor. Yahut gaybı biliyorlar. Bunu açık açık söylüyorlar. Ben nerede olursam olayım şeyhin beni ne var diyor? Görür. Görür bilir. Öyle mi? Demiyorlar mı bunu? Yani biz her derste söylüyoruz. Biz o adamlar hakkında iftira atmıyoruz. Yalan da söylemiyoruz. Kendi kitaplarından ne okuyorsak onların sohbetlerinden ne dinleriysek onları aktarıyoruz. Yani bunun gaybıyla bir alakası yok. Gaybı bilseydi kim bilirdi? Madem Aleyhisselam ve <Ankmusi> kerihe katade taallume menaziril Qamar". Muallif rahimahullah bize katade'nin rahimahullah'ın ayın yörüngelerini öğrenmeyi kerih gördüğünü söylüyor. Aktarıyor. Diyor ki ilim ehli ayın kaç tane yörüngesi vardır? Biraz asıl girelim. 28 tane diyorlar. Yörüngesi vardır ayın. Ay, her gün birisinde uğrar. Ayın 29. günü ya 30 olacaksa 30. günü genelde diyorlar. Aynı olmaz. Gözükmez diyorlar. İşte kata da bunun öğrenilmesine ne yapıyor? Çelişiyor. Daha kötü bir şeye sebep olacağından dolayı. Bir faydası yok diyor yani. Ya Bundan sonra insanlar bununla ne yapacaklar? Evet. Uğraşacaklar. Gayet iddiasında bulunacak olanlar var. Yeryüzünde tesir edeceğini edecek olanlar çıkacak. Çelişiyor ve <Sessizlik> lèmirahıs İbn Uyeyne fi İbn Uyeyne Süfyan İbn Uyeyne ne yapmıyor ruhsat vermiyor bunu öğrenmek lazım. harbun anhuma İmam Ahmed bin Amr'ın öğrencilerinden ashabından olan harb naklediyor Qatade'den ve Süfyan'dan bu görüş. Ama sahih olan dersin başında da söylediğimize göre alimlerin cumhurunun üzerinde olduğu görüş hangisi? gerek duyulması dersen neye gerek duyulması? Yol. bulma, mekan ve zaman belirlemede, bulmada yıldızlar ne yapılabilir? Kullanılabilir. Kullanılabilir. Ve rahsa fihi fi rahsa fi Ahmed ve Ishaq. Ahmed bin Hammal ve Ishaq bin Rahwe ne yapıyor? Öğrenilebileceğini görüngeler öğrenilebileceğini bizlere söylüyor. Hemen muhalefiniz zik etmiş olduğu son hadise değinelim. O an Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem ثلاثه üç kimse vardır ki la yadkhulun el cenne. Cennete giremezler. Cemete giremezler. Mudminul hamri İçki bağımız. Alkolik tam tutuyor. وَمُسَدِّقُنْ بِالسِّحْرِ Sihri ne yapan? İnanan, tasdik eden, doğrulayan. Ve الرَّحِمِ Ve akrabalık bağlarını ne yapan? Kesen. Bu üç kimse ne olmaz diyor. Cennete giremez. رَوَهُ أَحْمَدُ وَبْنُ حِبَّنْ fi صَحِيْهِ Hadis. Birçok elemi ehli tarafından Hasan görülmüş bir hadis. Bu hadiste üç kimsenin, üç kısım insanın cennete giremeyeceği söyleniyor. Şimdi bu hadisi hariciler ve mutezileler nasıl anlıyor arkadaşlar? Nasıl anlıyorlar? Ne diyorlar? Bunlar kafir olmuştur ve ebedi olarak cehennemdediler. Hariciler böyle diyor. Madem böyle dedi Peygamber Aleyhissalatu vesselam o zaman içki içen, alkolik nedir? Kafirdir. Akrabalık bağlarını kesen, akrabasını ziyaret etmeyen, onlara sılayı hem yapmayan kafirdir. Sihri tasdik eden nedir? Kafirdir. ve Cehennemde ebedidir. Ebedi. Muhtezile ne diyor? Muhtezile. Muhtezile hemen hemen aynı şeyi söylüyor ama dünyada biraz daha farklı muhtezile. Dünyada ne demeyiz diyorlar? Kafirdir. kafirdir demeyiz diyorlar. Ne deriz dünyada bunlara? Fas fasık deriz. Kim menziletin beyne menzileteyn. Ne kafir ne müslüman mümin. İkisi arasında bir yerde deriz. Ama ahirette ebedi cehennemliktir deriz diyor. Şimdi haricilerin şeyi böyle belli dost doğru bu manada. Onlar sadece yöneticilerle alakalı, hüküm koymakla alakalı kafir demiyorlar insanlara. Zina edene de kafir diyor. İçki içene de kafir diyor. Oruç tutmayan da kâfir, büyük günah işleyen herkes haricilere göre kafir. Şimdi günümüz haricileri sadece neyi kullanıyor kafir demeden insanlara? Yönetim. Yani eski haricilere göre günümüzün haricileri bile kâfir. Öyle değil mi? Eski haricilere göre büyük günahları işlemeyi küfür gören haricilere göre günümüzün haricileri ne? Niye? Çünkü çoğu sakalını kesiyor. Birçoğu bakıyorsun ki kendini patlatmak için ki başını açabilirsin. Eğer bir yere gireceksen metroya kadınsan yok yani seni tanımamalar için her şey yapabilirsin. Veya başka var üstürü böyle. Namazı terk eden bile var yani aralarında. Eski haricilere göre, göre günümüzün haricileri ne? Kavir. Çünkü onlar diyor ki büyük günah nedir? Kâfir. Bunlar ne yapmışlar? Aşırı gitmişler. Bir tarafta da kimler var? Murciye. Bunlar ne diyor murciye? Hiç zararı yok. İmana diyor. Bir adam iman sahipse, müminse, işlediği günahların onun imanına hiçbir zararı olamaz diyor. Bunlar da bu taraftan ne yapmışlar? Tefrit. Doğru yol kimin arkadaşlar? Evet. Peki, ehl Peki Ehl-i niye yani doğru yol üzerine. Niye yani sebebi ne? Sebebi? Bütün delilleri ve nasları ne yapıyorlar? Bir araya. Bir araya, toplayıp. Bir araya toplayıp hep bir arada değerlendiriyorlar, değil mi? <gülüyor> Masat ümmet. O hadi bak hadis şafir diyor ki şak. Değil. çünkü başka tarafta farklı hadisler var, başka ayetler var. Nasıl anlayacağız? Evet. Değil mi? Diyor ki, <gülüyor> Allah Teala'daki inna Allah la yaghfiru inna Allah la bih. Allah şirk koşulmayla. Affetmez veya mafyolu bağışlar madonedalık limen yaşa dilediğine de bunların dışında yani şirkin dışındaki şeyleri dilediğini bağışlar. Bu ayet tövbet miydi Allah'a? Tövbet Yani bir insan tövbetmeden şirk üzerine ölürse Allah onu atmaz, affetmez. Bir insan tövbetmeden günah üzerine ölürse Affedir. Allah onu meşiyetiyle affedebilir. Ama burada hadisede diyor ki alkolik adam cennete giremez. giremez. Peki burada cennete girememesinden yani ne nef yolunuyor? Nasıl bir cennete girememek? Bu ebedi mi? Yoksa cennete ilk girenlerle birlikte giremez mi? Önce cehenneme girip sonra da cennete girecek? Giremez. Yani burada nef yolunan. Burada nef yolunan. Eddukul el mutlak mı? Yoksa Mutlakudduhul mü? Bir Kim diyor ikincisi diyen? Şakir niye? <gülüyor> <gülüyor> Burada nef yolunan, hadiste girememekten kastolunan duhul el mutlak mı? Yoksa mutlakudduhul mü? Daha önce imanla ilgili bahsetmiştik. El iman el mutlak, mutlakul iman ed-duhul el-mutlak dersek ne demek ed-duhul el-mutlak? Yani cennete kamil olarak ilk andan ne yapamayacak? Giremeyecek. giremeyecek. giremeyecek. giremeyecek. giremeyecek. Girecek. Girecek. Mi? Yoksa mutlak ed yani bir cüz olsa da yani hiçbir şekilde cennete giremeyecek mi? Hangisi Şakir? Birincisi. Birincisi. birincisi. Yani burada nef yolunan cennete ne onun? İlk girememesi. Girememesi. i̇lk girememesi. Yani onun dhulu girmesi, nef yollan, giremeyecek denilen şey hangisi? Hemen hesaptan sonra ne olmayacak? Cennet. İlk girenlerle giremeyecek. Burada nef yollan bu. E bu sebeple ehli sünnet vel cemaat ne diyor? Bu, bunun gibi hadislerde ve delillerde naslarda içkişen adam mesela, alkolik adam hakkında ne diyorsunuz derlerse, alkolik olarak ölen adam hakkında ne diyorsunuz derlerse ne diyoruz? Tamam, Allah'ın şey. meşiyetine kalmıştır. Tabi hadisleri önce söylüyoruz. Peygamber böyle buyurmuştur. Cennete giremeyecek. Eğer korkutmasa dediğinde isek, içki içen adam. Bak peygamber böyle buyuruyor. Hı -hı. Tafsilse dediğinde hüküm öğretiyorsak insanlara ne diyoruz? Allah'ın Allah meşiyetine kalmış. kalmış. Eğer tövbe etmediyse. Allah dilerse ne var? Affeder, affeder. affeder. Dilerse o cezasını ona çektirir. Ve ondan sonra cennete girer. Yani o zaman şöyle diyoruz. İçki içen adam cennete girememesi, duhul edememesi nedir? Hangisi nef yolmuştur burada? <gülüyor> El-duhul <He? gülüyor> <Hadisede> el-mutlaq. açıklamıştık. La zani hiyne yezni wa huve mu'min. Mü'min kimse, zina eden kimse zina ederken mü'min olamaz. Buradaki nef yolunan, nef yolunan, ondan kaldırılan iman, El iman, el mutlak mı, yoksa mutlakul iman mı? Hangisi? El iman, el mutlak. Yani ondan kemal iman kaldırılıyor. Onun imanı ne olamaz? Kâbil, Kâbil olamaz zina ederken. Ama imanı var. var. Anladık mı arkadaşlar? Komşusu kendisinin şerrinden emin olmayan kimse iman etmiş olamaz. Hangi iman? El iman, el mutlak. Yani kamil iman olamaz. Ama imanı var mıdır? Var mı? Vardır. Zina etmesi, komşusuna acı vermesi, rahatsızlık vermesi ondan hangi imanı kaldırır? Kamili. Kamil olan imanı kaldırır. Yani kamil olan iman onun ne yapar? Zedevendirir onu. Zedev, zedev, zarar verir ona. Yoksa imanın tümünü ondan ne olmaz? Alınmaz. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَرَ اللّٰهِ فَاُولَٰى كَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın hükümlerini hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir. Bunlardan kaldırılan iman hangi iman? Hangi iman? Kamil. Mükemmel imanlı olamazlar. Tabi i̇bn Abbas'ın dediği gibi ne diyor i̇bn Abbas? Kufr'un dune. Kufur. Küçük küfür diyor. Kufr'un asla. Ehl-i İsmet böyle anlamış. Bu delilde. Yani Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir. Ayetini başka anlayıp zina eden, zina ettiğinde mümin olamaz. Hadislerini ne yapmamış? Başka anlamamış. Hepsini bir ne olarak anlamış? Bütün olarak anlamış. Adilcilere sormak lazım. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir. Ayetini büyük küfür olarak anlıyorsan, zina eden adam hakkında ne diyorsun? Alkolik adam hakkında ne diyorsun? Komşusuna eziyet veren adam hakkında ne diyorsun? Bunlarla ilgili nasıl var? Mü'mine sövmek fısıktır. Mü'mini öldürmek ne diyor aleyhissalatü Küfürdür. Buna ne diyorsun? Susup kalır. Küfürdür. Büyük küfürdür dese amellerin terkini olarak görecek? Büyük günahları ne olarak görecek? Büyük günahları küfür olarak görecek. Bunu demiyor. Bunu iddia etmiyor. Çünkü biliyor. Bunu iddia edenler kim? Kimlerdir? Haricilerdir. E peki tamam bunlar büyük günah değildir. Küçük günahdır ama bu büyük günahdır dediği zaman Aradaki fark nedir o zaman? Bunu bundan niye ayırdın desen? sen? bir cevap. Yok. yok. yok. Sadece felsefe yapacak. duymsal davranacak. Allah kafir demiş. Kafirlerin ta de kendisidir demiş. Diyerek bir ulaşmaya çalışacak. Ama ehl-i cemaat. Bakın arkadaşlar. Vasat. İsim sıfatlar konusunda vasat. Tekfir konusunda vasat. İman konusunda vasat. En orta yolu ne yapmışlar? hususlar. Evet, dikkat çekilen konular. Evet. Yıldızların yaratılışındaki hikmet. Evet. Söz konusu hikmetler dışında başka şeyler iddia edenlere karşı konulan reddiyü. Ayın konumları ve bunun delaletleri hakkında bilgi edinilmesinin hükmü konusundaki farklı görüşlerin zikri. Kat'a da Sihir sayılan müneccimlik gibi herhangi bir şeyi tasdik eden kimse hakkındaki tehdit ve onun gerçekte batıl olduğunu bilse de yine de bu durumun değişmedi. Evet. Yani, burada Handis'in hani, komünün alakası var. Biz hani, ki ki, yani, Meryem Rahim Oğullan zikretmişti. Bundan önceki baplarda. Önce sihri zikretmişti. Sonra sihre, sihrin hükmünü alan tesir bakımından, etki bakımından, onun gibi onun hükmünü Allah şeyler zikretmiş. Bunların aslında uğursuzluk vardı. Bunların aslında ne vardı? Ne vardı hatırlayın? Kahinlik vardı. Ne vardı? Kâhîncim. Müneccimlik vardı. O bapta bir hadis zikretmiştik. Men iktabese şuhbeten. Hadise ne diyordu? Men iktabese. Hadisinin tam lafzını okuyalım. Men iktabese şuhbeten mine'l-nucum. Fakat iktabese şuhbeten mine'l-sihir. Kim? Yıldız ilminden bir parça öğrenirse, ne yapmıştır? Sihirden bir parça öğrenmiştir. öğrenmiştir. Zade mazade. O yıldız ilminden öğrendikçe, arttırdıkça, sihirdeki konumu da ne yapar onun? Artar. Artar. Hadiste diyor ki, yani bunlar cennete giremeyecek. O, o zaman gidip, kasete köşesinde, burçlara bakıp, burçları okuyan, Veyahut orada burada artık bunun okulları açılmış. Fakülteleri, kolejleri açılmış. Dünyanın birçok evliliğinden. Yıldız ilminden ne yapılıyor bugün? Artık astroloji. Astroloji adı altında insanlara ne öğretiliyor? Yeryüzündeki bunların tesir ve etkileri olacak. Bunları tasdikleyen cennete ne yapılmayacak arkadaşlar? Giremeyecek. giremeyecek. Sıla-i zaten biliyorsunuz. Sıla-i Rahim kesen, akraba ziyaretini kesen, akraba iyiliği kesen ne yapılmayacak? Cennete giremeyecek. Hangi manada? biraz önce açıklamış olduğumuz manu Hiçbir harici akraba ziyaretini kesen adama kafir diyebilir miyim? Modern çağdaki harcayan basın teklifçilerden eskileri diyor. Bunlar demiyorlar. Çünkü bunlar olayın bu tarafıyla ne yapmıyorlar zaten? İlgilenmiyorlar. İşlerinde bulundukları çelişkinin ne kadar derin olduğunun farkında değiller. Buna küfür diyorsan, bunu yapana kafir diyorsan, aynı lafızlarda, benzer lafızlarda Sıla-ı e de gelmiş. mümin öldürme de, de gelmiş. Bunlar da ne demiyorsun? O da bilmiyor. Allah bizi tevhidi zedeleyecek, akidemizi zedeleyecek şeylerden uzak eylesin. <Gülüyor> Tevhidimizi, akidemizi korumamıza yardımcı olsun. Duhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedüm la ilahe illa ent. Aslaq ve ferhatu uleyhi.